Sabır, Emre Uyar Dünyayı Allah'a giden bir yol olarak ele alırsak, bu yol için biz yolcuların yanı başında bulunması gereken olmazsa olmaz azıklardan da bahsetmemiz gerekecektir. Birçok azık zikredilmesi mümkündür. Ancak bu azıkları önem sırasına göre kategorize etmemiz gerekirse, bir azık daha fazla öne çıkacaktır. Bu azıksa yazımızın konusunu oluşturan sabır kavramından başkası değildir. Sabır kelime olarak men etmek, hapsetmek gibi manalara gelmektedir. Nelere sabredilmesi gerektiğini baz alarak sabrın tanımını şöyle yapabiliriz. Allah'tan olan veya şehvetten olan şeylere ve musibetlere karşı kişinin dinden kaynaklı olarak kendisini zapt etmesidir. Sabır insan gibi bir varlık için düşünüldüğünde gerçekten de elde edilmesi zor bir ahlaktır. İnsanın yaratılışından itibaren kendisinde bulunan özellikler göz önünde bulundurulduğunda, bunun böyle olduğu anlaşılacaktır. İnsan aceleci bir varlıktır. Yaptığı emek, verdiği şeylerin karşılığını bir an evvel görmek ister. Sabır ise bu fıtri duyguya münafi olan bir ahlaktır. İşte tam da bu sebepten dolayı, Allah ve Resulü sabreden insanların ayrıcalıklı bir konuma sahip olduklarını söyleyip, sabrın önemine vurgu yapmışlardır. Rabbimiz, sabır ehli olan insanları övmüş, onlarla beraber olduğunu kendi kitabının birçok yerinde belirtmiştir. Andolsun ki, sizi biraz korkuyla, biraz açlıkla ve biraz mal, can ve ürünlerden yana eksiltmekle deneriz. Öyleyse sabredenleri müjdele. Bakara suresi 155. ayet Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz ki Allah, sabredenlerle beraberdir. Bakara suresi 153. ayet Başına gelmiş bir sıkıntıdan sonra kendisine bir hayır tattırarak kötülük artık benden gitti der. O sırada kendisi son derece neşeli ve kibirlidir. Ancak sabredenler ve salih amel işleyenler böyle değildir. İşte bunlar için mağfiret ve büyük mükafat vardır. Hud suresi 10 ve 11. ayetler Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise sabrın önemine dair şöyle buyurmuştur. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha büyük bir hediye verilmemiştir. Buhari Müslim. Aklımıza takılan soru şu olabilir. Sabrı bu kadar önemli kılan şey nedir? Bunu anlayabilmek için meseleyi biraz daha somut hale getirebiliriz. İyi bir Müslüman nasıl olmalıdır sorusu bizi sabrın önemine idrak etmeye ulaştıracak sorudur. Bu sorunun cevabı niteliğinde olabilecek birçok madde zikretmek mümkündür. İyi bir Müslüman ihlaslı olmalıdır dediğimizde, sabrın önemine dikkat çekmiş oluruz. Şöyle ki, insan makam ve övgü meraklısı bir varlıktır. Yaptığı işlerin sonunda, sürekli bunların gelmesini temenni eder. Bunlara sabredemeyen insanınsa, ihlaslı olması mümkün olabilecek bir durum değildir. İyi bir Müslüman cömerttir. Malı olan düşkünlükse, insanın en malum özelliklerindendir. İçerisindeki bu duyguya sabredemeyen Müslümanın cömert olması mümkün değildir. İyi bir Müslüman cesurdur. Cesaret, ölüm gibi durumlardan korkulmamasını gerektiren bir durumdur. Bu korkulara sabredilmeden cesur olunmayacağı ise, malum olan bir durumdur. İyi bir Müslüman muttakidir, Allah'tan korkar. Ancak masiyetlerin çekiciliğine sabredemeyen insanın, takvayı da elde edemeyeceği gayet açıktır. Bu ve bunun gibi birçok madde, bize sabrın ne konuda bir ahlak olduğunu göstermektedir. Sabrı bu denli önemli kılan maddelerden birisi de, sabır Allah'ın en seçkin kulları olan peygamberlerin özelliklerindendir. İsmail'i ve İdris'i ve Zülkif'i de hatırla. Bunların her üçü de sabırlı kimselerdi. Her üçünü de rahmetimizin kapsamını aldık. Onlar gerçekten salih kullarımızdandı. Enbiya Suresi 85 ve 86. Ayetler O halde Resulüm, peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret. Ahkaf Suresi 35. Ayet Muhakkak ki senden önce de birçok peygamber yalanlanmıştı da, onlar yalanlamalarına ve eziyet edilmelerine karşı sabretmişler, ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti. En'am suresi 34. ayet Gerçekten biz Eyyub'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Sa'd suresi 44. ayet Sabır Allah'ın subhanehu ve Teala en hayırlı nesli kendisiyle eğittiği bir ahlaktır. Öyle bir topluluk düşünün ki bu topluluk bir kelime uğruna, kendi akrabalarını karşılarına almış, onlardan gelen eziyetlere, yalanlamalarına, boykotlarına, Allah için tahammül etmiş, kendi vatanlarını bir kelime sebebiyle terk etmiş, Allah yolunda savaşın her tür sıkıntısına yine Allah için sabretmişlerdi. Peki bu nasıl olmuştu? Daha dün cahiliyeleri karanlık olan bu insanlar, nasıl birer sabır timsali haline gelmişlerdi? Bu sorunun tek cevabı namazdır. Evet. Allah sabır ahlakını onlara namazla beraber öğretmişti. Önce namaz kılıp Rablerine itaatte sabretmeyi öğrenen insanların bu gibi şeylere sabretmeleri mümkün olmuştur. Müslümanların başlarına gelen sıkıntılara da sabretmeleri gerekir. Konunun kırılma noktası burasıdır. Çünkü sıkıntı çeken Müslümanların aklına gelen soru şu olabiliyor. Hep sıkıntılar biz Müslümanlar mı çekeceğiz? Kafirler hiç acı ve sıkıntıyla karşılaşmayacaklar mı? Bu sorunun cevabını Allah Subhanehu ve Teala şu ayeti kerimeyle vermektedir. O düşmanlarınızın peşine bırakmayınız. Onları ısrarla kovalamaktan geri durmayınız. Çünkü eğer siz acı çekiyorsanız bilin ki onlar da sizin gibi acı çekiyorlar. Oysa siz Allah'tan onların ummadığını umuyorsunuz. Hiç kuşkusuz Allah her şeyi bilir ve hikmet sahibidir. Nisa suresi 104. ayet. Bu ayetin açıklaması mahiyetinde, Seyyid Kutub Rahimehullah şöyle demektedir. Bu birkaç kelime, kesin çizgiler belirliyor. Çarpışan iki cephe arasındaki büyük mesafeyi ve farkı ortaya koyuyor. Kuşkusuz müminler, savaşta bir takım acılar ve yaralara katlanırlar. Fakat bunca sıkıntıyı sadece kendileri çekmiyor. Aynı şekilde düşmanları da acı çekiyorlar. Bir takım yaralar ve ızdıraplara düçar oluyorlar. Fakat şunlarla onlar bir mi? Müminler cihad etmekle Allah'a yönelirler. Mükafatlarını da O'nun katından beklerler. Kafirlere gelince onlar hepten kaybetmişler. Allah'a yönelmedikleri gibi hayatta ve hayat sonrasında O'nun katından bir beklentileri de yoktur. Şayet kafirler savaşta diretiyorlarsa müminlerin daha çok diretmesi gerekir. Kafirler savaşın getirdiği acılara katlanıyorsa, bu da her savaşta Allah'a iman etmenin sağladığı bir üstünlüktür kuşkusuz. Kimi anlarda zorluklar dayanma gücünü aşar, acılar dayanılmaz olur. İnsan kalbi üstün bir yardıma ve bir aza ihtiyaç duyar. İşte burada yüce Allah'ın yardımı gelir. Beklenen azık, o rahim olan koruyucudan gelir. Mü'min toplum, birbirine denk olmayan ve açıktan yapılmayan bir savaş içinde de kendini bulabilir. Ancak kural yine değişmez. Çünkü batıl, hiçbir zaman huzur bulamaz. Hatta galip gelmiş olsa da, o her zaman kendi bünyesinde iç çelişkilerinden ve farklı grupların çekişmesinden ve bizzat kendisinin eşyanın fıtratı ve tabiatına ters düşmesinden kaynaklanan acılarla karşılaşacaktır. Seyyid Kutup, bunları söyledikten sonra kafirlerle Müslümanları birbirinden ayıran asıl farka vurgu yapmıştır. Bu durumda mümin, toplumun yapacağı şey, Acılara katlanması ve yıkılmamasıdır. Şunu iyice bilmelidir ki, şayet kendisi acı çekiyorsa, aynı şekilde düşmanı da acı çekiyordur. Acı çekmenin çeşitli yolları vardır. Yaralar birbirinden farklıdır. Oysa siz Allah'tan onların beklemediğini bekliyorsunuz. İşte derin teselli budur. İki grup arasındaki yol ayrımı burasıdır. Hiç kuşkusuz Allah her şeyi bilir ve hikmet sahibidir. Kalplerin duygularını nasıl tedavi edeceğini bilir. Acı ve yaralarını dindirecek şeyi kişiye gösterir. Dualarımızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 29. sayısında yayınlanmıştır.